الحمد لله رب العالمين والآية للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا رشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine amenu ve amilu salihati ulaike hum hayrul bariyya. İlahi ahiril ayat sadaqallahul adim. Ve bellana rasuluna annabiyyul kerim ala zalike min ash shakirin ash shahidine Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Bugün dersimizde yine mutlu insandan, mübarek insandan, yaratıkların en hayırlısı olan gerçek mümin, gerçek Müslümanın sıfatlarından bahsedeceğiz. Bahsedeceğiz ki hepimiz gayret edelim, fazilette, hayırda, ilahi sıfatlarda, Allah'ın razı olduğu vasıflarda birbirimizle müsabaka ederek her gün biraz daha iyi insan olmanın gayreti içerisine girmiş olalım. Muhterem Müslümanlar her zaman söylüyoruz dünyaya gelişin gayesi yiyip içmek konuk göçmek değil dünyaya gelişin gayesi zevk etmek dem sürmek servet toplamak değil dünyaya gelişin gayesi yüce yaratana en iyi kul olabilmek için Rabbimizin rızasını ukrevi alemde cennetin müjdesini almak için yaşayacağız ve çırpınacağız. Evet. Sureti zahirede insan görünümüz, görünümümüz o kadar mühim değil. Asıl mana ve siretimizde insan olabilmek çok mu? Hani ben size evvelce de söylemiştim. Ya hadime'l cismi kem tes ali hizmetihi etatlubur ribha fi ma fihi Ey hayatını cesedine, cismine, maddesine hizmetle geçiren kişi zararı önünde görülen ticaretten hayır mı? Kazanç mı bekliyorsun? Akbil aler ruhi ve stekmil febâiyyehe fe ente bir ruhi la bil cismi insanın. Kalbine dön, ruhuna dön, imanına dön, manana dön. Zira sen şeklinle, suretinle, kilonla değil, kalbinle, imanınla, mananla, ruhunla insansın. Öyle olunca muhterem Müslümanlar bu sahayı alemde gördüğümüz ruhsuz insanlar surete insan görünümündedir. Mana bakımından mahşerde Allah'ın huzuruna büyük bir huşramın sancısıyla varacaklar. Rabbin bizi ve neslimizi kıyamet sabahına kadar hak ve hakikatın nurundan ayırma diye dua ediyor. <gülüyor> Muhterem müminler, mümin vardır, yaratılmışların en hayırlısı. Ya, ya, şu sahayı alemde gördüğümüz bütün mahlukatın en ekremi, en eşrefi, en hayırlısı. Ben bugün dersimde o mübarek insanın o hayırlı kişinin Allah Resulü'nün dilinden ki mukaddime Rabbim'den de bir ayı celle alacağım. Sıfatlarını birer birer sıralayacağım. Siz de gönül defterinize not edeceksiniz inşallah. Teala. Nasıl hayırlı insan olmak gerekiyorsa hep beraberlikle onun için çırpınacağız. Tamam mı Müslümanlar? Allahu u kitabı keriminde buyuruyor. Esna'yı billah. اِنَّ الَّذ۪ينَ ve وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُلَٰئِكَهُمْ خَيْرُ Onlar ki iman ettiler. Her dersimizde hemen hemen ifade ediyoruz muhterem Müslümanlar. Saadetin ilk umdesi ve başlangıcı iman. Yine iman, yine iman. Allah'a iman, Resulüne iman, Kur'an'a iman, meleklerine iman, kitaplarına iman, öldükten sonra yine dirileceğimiz haşır, ahiret gününe iman muhterem ünlüler. Elhamdülillah Müslümanlar, tabi içinizde yaşlı olanlar mahalle mektebi tabirini çok iyi bilirler. Ben 60 sene evvel mahalle mektebine de gittim. O günleri iyi biliyorum. Hocalarımız daha mahalle mektebinde ufak ufak böyle yumurcakken yumurcakken bizler dizlerinin dibinde bunları öğretmişlerdir bize. Allahu u onların makamını cennet etsin inşallah. Evet. Onlar ki iman ettiler. Mutlerm müminler. Her dersinde hemen hemen işaret ediyorum. Dünyanın bütün güzelliği, dünyanın bütün huzuru, dünyanın bütün ağız tadı iman eden kulların varlığına bağlıdır. Bir ihtiyar görüyorsunuz, nur olmuş imanından. Bir genç görüyorsunuz, melek hale gelmiş imanından şuradan çıkardım bunu dünyanın ağız tadı müminler mümin erkekler ve mümine hanımlar ya yüksek terbiyeli hayalı ve edepli mümtaz ahlaklı içi imanla aşkla sevgiyle dolu mevlasına bağlı rasulüne saygılı İslam libasına bürünmüş hayırlı insanlar, muhterem ümmalar. İnnellezine amenu onlar ki iman ettiler hakiki imana nail ve mersal oldular. Tepeden tırnağa imanın nuruyla aydınladılar, parıl parıl hale geldiler. Ve amilü sâlihat. Güzel işler, güzel ameller de işlediler. Ya! Bakmadılar. Bir ömür boyu her işin, her amelin en güzelini yaptılar. İfademe dikkat ediyor musunuz Müslümanlar? Bir ömür boyu her işin ve amelin en güzelini, en hayırlısını, en salihini işlediler. Kim onlar? <gülüyor> Onlar mahlukatın en hayırlılarıdır. Duyuyor musunuz Müslümanlar? Allah böyle buyuruyor. Onlar yaratılmışların en hayırlılarıdır. Bakarsa hayra bakar, tutarsa hayrı tutar, söylerse hayrı söyler, işlerse ebedi hayır işler ve her halükarda hangi tarafından baksanız nur akan hayırlı insanlar. Bu kadar Müslümanlar, diğer hadislere geçmeden, şu insanların mükafatını da altındaki ayetle Cenab-ı Hak buyuruyor, acaba böyle olan hele hele benim genç evladım, İslam gençliği, benim genç evladım tam delikanlılık çağı tam nefsin ve şeytanın yüklediği yaşta dünyanın kendisine birçok şeyleri parlak gösterdiği o yaşın içerisinde İmam Hatip diyor Kur'an kursu diyor ya ya Kur'met diyor saygı diyor Elne geçen parasını kitaplara eserlere veriyor. Daha gençliğinde evinde bir kütüphane meydana getirmiş. Allah'ın kitabı ve onun tefsirlerini okumaktan zevk alıyor. Rasulullah'ın hadisi ve o hadislerde amel etmekten neşe duyuyor. Memleketin genç evladı, nur yuma çocuk. Senin için bak ne mükafat var. Bütün mümin kardeşlerime söylüyorum. Allah yolunda olanların mükafatı neymiş bakın. Cezâuhum ân darbîhîm, cennet âdnen, tâdri min tahtîh el fiha âbada. Allah Allah. Cezâuhum ân darbîhîm, onların mükafatı buradaki cezadan murat mükafat manasınadır, amelin karşılığı manasına. Onların kötü günde iyi insan olmalarının, onların şer ve fitne devrinde hayır ve salih amel işlemelerin mükafatı Rableri nezdinde nedir biliyor musunuz? Cennatun tezri min tahdihel enhar altından nehirler akan cennetler. Muhterem Her zaman söylüyorum. Hoca bahşişi falan değil yani. Tahir Hoca kardeşiniz cebinden size bahşiş falan vermiyor. Allah böyle buyuruyor. Alemlerin Rabbi müjdeliyor. Kainatın Halik'i beyan buyuruyor Kur'an'ında. Onların Rableri nezdindeki mükafatı altından nehirler akan cennet bahçeleri. <Gülüyor> Muhterem müminler, şu fani hayatta geçici hayatta bile birçok kederiniz derdiniz olsa böyle bir bahçeye girseniz bir köşkte oturuyorsunuz. Altından nehirler akıyor. Karşınızda güzel güzel hanımlar hizmet ediyor. Bir dediğiniz iki olmuyor. Her söylediğiniz ve istediğiniz önünüze geliyor veriyor. Dünyanın fani hayatında şu kokmuş dünyada bile bütün derdinizi, kederinizi unutuveriyorsunuz değil mi muhterem müslümanlar? Hiç olmazsa orada kaldığınız müddete cennet Muhterem Müslümanlar cennet burada gördüğünüz en muhteşem hani dolma bahçe sarayları var ya İstanbul'un meşhur sultanların oturduğu dolma bahçe sarayları oralarla kabili kıyas değil. Bakın Müslümanlar, Konya'lı kardeşlerim. Vallahi diyorum dolma bahçe sarayları Beyler, beyin sarayları, öbür saraylar, cennetteki sarayların yanında vallahi ve dillahi ve tallahi tavuk kümesi bile olmaz. Onun için Müslümanlar hadis-i şerife kulak vereceğiz. Daima Cenab-ı Hak'tan uzun ömür isterken bazen kardeşlerimden, dostlarımdan böyle dua edenler oluyor. Hocam, Rabbim bizden alsın sağa versin diyorlar. Yok diyorum. Cenab-ı Hak'ın hazinesinde çok. Niye ödünç alsın senden? Sağa da versin, bana da versin. Efendim. Veya Rabbim uzun ömür versin diye dua ediyorlar. Onlara hemen böyle diyorum. Salih amelle, hayırlı akibet için inşallah ota. Muhterem Müslümanlar. İlme hizmet. Aziz kardeşlerim bazen sohbetlerde ben böyle diyorum. Üç şey için Rabbimden ömür istiyorum. Bakalım siz ne diyeceksiniz? Üç şey için Rabbimden uzun ömür istiyorum. Ömür ver Rabbim diyorum. Biri, zatına kulluk, Resulüne ümmet olmak için. İkincisi, ümmeti Muhammed'i irşad için. Ey vallahi böyle Müslümanlar inanınız. 50 senem geçti kürsü bakınız. Her zaman söylüyorum size 50 sene kürsü hayatım sizi sırtımda cennete taşırcasına hakkı ve gerçeği her devirde olduğu gibi söyledim. Yarın Rabbimin huzuruna varacağım. Allah'ıma cevap vereceğim. Öyle kimsenin keyfi için İslam'dan, Kur'an'dan, sünnetten taviz vermek. Rabbim ehli ilmi kıyamete kadar muhafaza buyursun inşallah o Evet. Gerçek neyse Allah neyi indirdiyse, Cebrail neyi getirdiyse, Resulullah bize neyi tebliğ ettiyse 50 senedir size katkısız olarak bunu tebliğe gayret ettim. Rabbim şahit buna. Hepimiz beraber Mevla'mızın huzuruna varacağız. Ömrü istememin ikinci sebebi, ikinci hikmeti bu. İrşad ve tebliğ için ya Rabbi. Hatta bazen böyle diyorum. Hani en ciddi duam Medine'de ölmek, cennetül bakiyin topraklarının kucağına uzanabilmek arzum bu. Amin değil Müslümanlar. Eğer şayet mübarek beldede Resulullah'ın Minaresinin gölgesinin düştüğü yerde ilahi takdir, bize bir avuç toprak takdir tabii. Peder ne der, kader ne der demişler değil mi muhtemelen Müslümanlar? Eğer Konya'da öleceksem, senelerdir öyle derim zaman zaman kürsüde, müminlere böyle konuşurken ruhumu teslim edeyim inşallah. Çocukluk ve gençliğimden beri başka şeye pek bakmadım muhterem müminler. Evet. İlmin tahsili, sonra tebliği, sonra karınca kararınca amele ehemmiyet verip sürat göstermek. Mümkün olduğu kadar, hakkı olduğu gibi tebliğ etmek en çok sev aldığım şey muhterem müminler. Üç şey dedim ya muhterem Müslümanlar, ömrü üç şey için bilhassa istiyorum. Üçüncüsü Kabe-i Muazzama'nın karşısında ve Resulullah'ın huzurunda olabilmek için ömür istiyorum. Hani dedelerimiz derler de muhterem Müslümanlar o adam ununu elemiş eleğini asmış diye Konya tabiri Anadolu'da böyle derler unumu elemişim eleğimi de asmışım yıllardır tamam mı muhterem Allah'ımdan istiyorum nereye gidiyorsun kabeyi Muazzama nereden geliyorsun Hazreti Rasul Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem makamlar, mansıplar dünya şahreti dünyanın birçok yıldızları bir arzu edenlere evler onu Mevlam bana seni gerek seni diyorum Yunus Emre'nin dediği gibi Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri cümlemize uzun ömürle güzel amel lütbesin inşallah o teala Muhtarım Müslümanlar ikinci hadisi selim. Tuba limen ve cevhu mahşum bil Kur'an Allah Allah'ın Resulü buyuruyorlar. Salih kişinin, cennetlik insanın, mutlu Müslüman'ın sıfatlarını beyan ederken Allah'ın Resulü buyuruyorlar ki kıyama ve jefi Kuran ve farayız ve ilim yaşamış, vefat etmiş mahşerde kalkıyor. O müminin içi, dikkat ediyor musunuz konyalar? O müminin mahşerde allah huzuruna varan müminin içi Kuranla dolu. Allah'ın farz kıldığı amellerinin nuruyla dolu vel ilim, ilim ve marifetle dolu. O kimseye ne mutlu buyuruyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem Müslümanlar 8 yaşında hafız olanlar var. İmam Azam Efendimiz 6 yaşında hafız olmuş. Evet. Balıkesir taraflarında filan eskiden duyardır. Halen şimdi gene vardır inşallah Teala. Sekiz yaşında kız çocuğu hafız oldu diye gazeteler yazardı bu azal. Alemlerin yüce Rabbi biz böyle inanıyoruz. Mülkün sahibi sensin. Halkın sahibi sensin. Dinin sahibi sensin. Elbette ki sahip çıkacaksın bu necip millete. Buyurun bir kelimeyi şahadet. <gülüyor> Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. <gülüyor> Muhtemelen müminler, o mümine ne mutlu ki, yarın Allah'ın huzurunda bahsulunduğu zaman, içi Kur'an'la dolu, içi farz amellerin nuruyla dolu, içi, İlimle, irfanla, marifetle dolu. Neslimizde kıyamet sabahına kadar böyle gençleri çok etver dolu kıl neslimizi ya Rabbi. Evet ne mutlu o Müslümana hafızdır, ne mutlu Müslümana salih kuldur, ne mutlu Müslümana ilimle ömür geçirmiştir ilme hizmetle. Hayatını devam ettirmiştir. İçi ilim ve marifetler dolu. Evet, yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyorlar. Mutlu kulların mutlu kulların sıfatlarını beyan eden hadisleri okumaya devam ediyoruz. Allah'ın Resulü buyuruyorlar. Suba limen ve cedefi sahifedihi istiğfaran ketiran Yarab. Müslümanlar çok kolay yapılması çok çok kolay bir amel. Yarın mahşerde amel defterinde çok istiğfar bulan müminlere ne mutlu diyor Fahri Kâinat. Bediüzzaman öyle diyor. Koca Üstad, Bediüzzaman öyle diyor. Hayatı, küfrü mutlakla mücadeleyle geçmiş Koca Üstad. Öyle diyor Risale-i Nur'unda. Müminin sağ elinde ya olmalı ya tesbih diyor. Yani cepheye giderse, cihad ediyorsa müminin sağ elinde kılıç olmalı. Tamam mı? Muhterem Müslümanı cihat cephesinde değil vatan millet memleket için cihat saflarında değil geri planda memleketinde evinde ticaret hanesinde mabedinde eğer elinde kılıç olmazsa müminin sağ elinden mutlaka <gülüyor> tesbih olacak muhterem müslümanlar. Bajonje yaş seksene vardı hala malayaniyle meşgulsun bakıyorum Hı? yaş altmış yaş yetmiş yaş seksen hatta doksana merdiven dayanmışım hala televizyonun önündesin bakıyorum yazı yazı yazı milyar defa yaz. Bana da yaz, eğer yapıyorsam. Tamam mı? E ne olacak hocam? İşinde ise iş. Bağında bahçende çalışıyorsam tamam. Elinde bel. Tamam mı? Cephedeysen elinde kılıç. Ama öyle değil. Elinde oturuyorsun. Bahçende oturuyorsun. Balkonunda oturuyorsun faraza. Elinde tesbih. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Duydun mu? Ümit kardeşim. Gençler, eskiden beri büyüklerimizde öyle derlerdi. İhtiyarın yaptığı ne olsa her şeyde ihtiyar olur. Gencin duası da sözü de mermere geçer derlerdi dedelerimiz. Gençlikte delikanlı yıkan elinde tespih. Estağfirullahel azim. Estağfirullahel azim. Her gün ne kadar okuyabilirsen günahını önüne dökeceksin. Nedameti kalbiyle, ile Rabbin rahmetini umarak. Ya Rabbi beni bağışla. Ya Rabbi beni bağışla. Estağfirullahel azim. Ey yüce Allah'ım günahlarımı affet rahmetinle beni yıka, lütuf ve afil deryalarında yüzen kulların zümresine beni de ilhak et. Mahşerde bir kimse, Müslümanlar, hadisi şerif, Allah Resulü böyle buyuruyor, mahşerde bir kimse, amel defteri eline verildiği zaman, ya hocam, demek kıyamet gününde herkes, defterini, Amel'in zabıt barakalarını eline verecekler öyle mi? Müslümanlar hem öyle verecekler ki eline alan böyle diyecek. ne yugadir sahireten ve la kebireten illa asaha. Bu nasıl zabıt barakası böyle? Bu nasıl amel defteri böyle ki hayatımızda geçen en ufak bir amel ve hasene, en küçük bir ve kabahat ve kata hepsi geçmiş buraya. Her şey burada. Hani dedemiz der yaşamalar, dedemiz der ya keliklerini çuvaldan önüne dökecekler. Bunların nerede eskittin diye hayatının bütün dakika ve saniyelerini bir her soracaklar. Ne mi? Ne mutlu ona ki, koskoca bir ömrü Allah ve Rasulünün yolunda geçirmiştir. Kul hata eder, Müslümanlar, kul hata eder, kul kusur işler, kul zaman zaman yapılmaması gereken şeyi nefsine uyarak yapmış olabilir. Fakat elinde tesbihi, Estağfirullah el-Azim, Estağfirullah el-Azim, Estağfirullah el-Azim. Muhtemelen Müslümanlar hele Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hu el hayyel hayyume ve etubu ileyh derse Peygamber Efendimiz geçmiş bütün günahlarını Cenab-ı Hak affeder ve bağışlar buyuruyor. Ne büyük Rabbimiz var bizim değil mi Müslümanlar? Ne büyük Rabbimiz var. Ya. Mesela kul abdest alıyor Besmele ile başlıyor, adres alıyor. Büyük günah işlemez Müslüman zaten. Bu benim tabirim değil. Allah Resulünün tabiri. Gerçek mümin büyük günah işlemez diyor Peygamber Efendimiz. Mümin zina etmez, mümin faiz yemez, mümin yalan söylemez, mümin askerden kaçmaz, mümin ebeveynine asi olmaz, mümin içki içmez ve hakeza. Muhterem müslümanlar, Küçük günahlar işler, nefsine mağlup olur, bazı masiyete itikap eder. Bakın müminler, ben diyorum ya müjde vermeyi ben kuy edinmişim, müjde veriyorum. Abdest almaya duruyorsunuz şadırvana, besmeleyle abdeste başlıyorsunuz. Abdestten kalkıyorsunuz, gözümüzü yıkarken, yüzümüzü yıkarken işlediğiniz günahlar affediliyor, dökülüyor suyla beraber. Ağzınıza veriyorsunuz, dilinizde işlediğiniz günahlar. Kulağınızı meslek ediyorsunuz, kulağınızı dinleyerek işlediğiniz günahlar. Elinizi yıkıyorsunuz, elinizde işlediğiniz günahlar. Ve hakeda ve hakeda. Abdest alıp da yerinden kalkan Müslümanın Thank you. Nebi biz dişanın müjdesi. Ramazanı şerif geliyor. Ramazanı yine Medine'de Mekke'de geçirelim inşallah hep beraber. Davet ediyorum. Ne kadar adetiniz çok olursa olsun sofra bizden, iftar sizden inşallah buyurun Medine'ye, ye, yemeği sofralarımızda. Oldun mu Müslümanlar? Orada Ramazan sofralarımıza geliyorlar bazı mümin kardeşlerim. Hocam Papı caminde davet ettin biz de geldik diyorlar. Hey buyurun. Soframız orada 15 gün Mekin Mükerreme'de, 15 gün Medine'de devam ediyor iptal sofraları. Ne kadar mesafe bulursak, boş yer bulabilirsek arkadaşlarımıza emrim öyle o kadar uzatın. Müminler ne kadar çok gelirse o kadar bereket Allah'ın inayetiyle. Ramazanı şerifin başından başlıyor mümin. Oruçlar ve teravihlerle ibadet ve taat ile Ramazanı geçiriyor. Bayram sabahı muhterem müminler. Yani Ramazan bitiyor. Melekler müjdeliyor. 11 ayın günahını Rabbin affetti. Sevine dur Müslüman. Bir de Ramazan'da affediliyor. Müminler. Kapı Camii'nin muhterem cemaatı. Her senede bir Ramazan var mı? Evet. Her senede bu hafta alıyoruz elhamdülillah. Bir Ramazan orucu 11 bir ayın günahına kefaret, on bir ayın günahına kefaret, on bir ayın günahına kefaret. Hatta Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'a levhali Hazretleri Kerem buyurursa, o bir Ramazan'ı tutmayan niyet ettiğiniz takdirde arada geçen günleriniz de ibadetle doluyor ayrıca. Niyetiniz sayesinde. Arada bir de latife yapayım size bakınız. Zaman da çok var ama ne yapayım, olduğu kadar Müslümanlar. Adamcağızın biri camiye ilk gelen olmak istermiş. Camiye hiç kimse yokken gelir, senden evvel gelen var denilirmiş o adama. Ertesi gün gene gelir, ertesi gün bir saat evvel, iki saat evvel, üç saat evvel gelir. Senden evvel gelen var. Ya Rabbi ben camiye herkesten evvel geliyorum. Bu işarete, bu nidayaya bir türlü akıl verdiremedim. Mevlamız rüyasında kendisine melekler kanalıya ilham ediyor. Bir kulumuz var ki, muhterem Konyalar dikkat ediyor musunuz? Kapı camine geliyor, şurada namaz kılıyor. İkindiği de burada kılayım ya Rabbi diyor, öyle çıkıyor. Niye? İkindiği de burada kılayım. İkindiği burada kılıyor, akşam da burada kılayım Allah'ım diyor. Akşam orada kılıyor, yatsıyı da burada kılayım ya Rabbi diyor o zat Mevla buyurur ki melekler kanalıyla o niyet eden kul daimi camide olduğu için sen ona şefkat edemezsin diyor. Nasıl da hadis-i şerif niyetül müminin hayru min amelihi. Müminin salih ve güzel niyeti amelinden hayırlıdır. Ya amelinden hayırlıdır. Hadislerin Fatihası Hani Kur'an-ı Kerim'in fatihası elham ya, muhterem Müslümanlar. Hadislerin fatihası اِنَّمَا الْاَمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّمْ رِئِمَّانَ وَا Hadis-i Ben öyle derim. Suretul Bakarası da, Bakarası da Cibril Hadisi. Mesabihin iman bahsindeki ilk hadisi. Evet. Cibril Hadisi de sureyi i Bakarası Hadis-i Şerif'lerin. Yani muhtemel bakımından o kadar mühim. Muhterem Müminler. Yaptığımız üç bütün iş ve amellerimizde niyetimiz çok mühim. Tasihi niyet, tekrar ediyorum, güzel niyet, iyi niyet ve ihlas. Allah için yapılan ameller az da olsa niyeti sahih olmayanın dağlar kadar yaptığı amelinden huzuru izzetle daha makbuldur, daha muteberdir. Onun için... Şaka dedim de gene Mevlu Efendi Hoca çok yapardı bunu siz, siz beni affedin. Ben pek fazla latife yapmak istemiyorum. Adamcağızın biri bir şadırvanın çölde kırda bir şadırvanın başına geliyor. Hayvanı var bağlayacak bir şey yok. Oraya bir kazık çakıyor hayvanını bağlıyor. Benden sonra gelen müminler de buraya hayvanını bağlasın diye niyetle o kazığı çakıyor. Kendisi bırakıp gidiyor. Cenab-ı Hak benden sonraki müminler de buraya hayvanı bağlasın diye niyet ettiği için geçmiş günahlarını affediyor. Oraya bir ihtiyar geliyor o adamdan sonra, hayvanı yok, yürüyerek geliyor. Şadırvanın başında bakıyor, oraya bir kazık çakılmış. Fesüphanallah. Buraya benim gibi bir kudretsiz, alma bir adam gelir, bu kazığa takılır, düşer, burnu kırılır. Diyor o kazığı söküyor, başkalarına da zarar verip düşmesinler diye sökünce Cenab-ı Hak onun da geçmiş günahlarını affediyor. Arşın sahibi, kainatın maliki ve bizim halikımız, yüce Allah'ımızın rahmeti bu kadar geniş. Ve benim bu söylediğim, şakadan ibaret, Rabbimin rahmeti, Rabbimizin rahmeti, Allah'ımızın rahmeti, bu söylenenlerden trilyonlar ve trilyonlar, trilyonlar daha geniş ve daha geniş. Muhterem Müslümanlar, hadisi sahih hadisi kutsi Cenab-ı Hak buyuruyor insiniz cinniniz yaşınız kurunuz mümininiz kafiriniz arsayı vahide üzerinde toplansanız bir arsada toplansanız Hz. Adem'den sabahın harşa kadar bütün bir beşer yer bir arsa üzerinde toplansanız hepsiniz hepiniz benden ayrı ayrı şeyler isteseniz hepiniz benden ...ayrı ayrı şeyler isteseniz... ...ve ben o istediklerinizi... ...on katlayarak... ...yüz katlayarak versem... ...deryayı lütfundan... ...deryayı rahmetinden ne noksanlaşır... ...biliyor musunuz ey kullarım? Mesela anlaşılıyor değil mi Müslümanlar? Atlas okyanusları var ya... ...Hit ve Atlas okyanusları... ...o büyük denizlere... ...bir iğneyi, bir ibreyi... ...batırdığınız zaman çıkarınca ucundaki rutubet ne kadarsa ancak o kadar da diyor Cenab-ı Hakk'ın Huzurcu'ya. Ya Rab bizi kendine kul, Resulüne ümmet eyle Allah'ım. Evet. Bir hadis-i şerif daha okuyorum muhterem Müslümanlar. Mutlu insanların sıfatları tekrar hatırlatayım. hatırlatayım. Uzun konuştuk biraz arada kalmasın. Mahşerde amel defterinde çok istiğfar bulanlara ne mutlu buyuruyor Peygamber Efendimiz. Onun için elin ve dilin boşa çıktı mı Müslüman kardeşim? Elinde tesbih Estağfirullah el azim Estağfirullah el azim Estağfirullah el azim demeye devam edeceksin. Mahşerde amel defterinde ne kadar istiğfar çok çıkarsa o kadar kazançlısın seni o kadar çok tebrik ediyoruz Rabbimiz o kadar mükafatını bol verecek inşallah Muhterem ünlüler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem azletleri yine salih ve mutlu kulun sıfatlarını beyan ederken buyuruyorlar Tuvalil lil guraba ünasun salihun fi ünasun suin kesirin Allah Allah kesirun men yasihim ekserunin men yutayuhum muhterem cimdiler. o kullara ne mutlu Peygamber Efendimiz öyle vuruyor o salih kullara ne mutlu ki aynen bizim cemiyetimizde olduğu gibi muhterem Müslümanlar dikkat ediniz o salih kullara ne mutlu ki kötü insanların içerisinde yaratılmışlardır. Fitne devrinde, masiyet devrinde, günah devrinde gelmişlerdir. Fakat o devrin kötü akımları onlara tesir etmemiş, kendilerine itaat eden, kendilerine evet diyen, kendilerinin yanında olan, kendilerine saygı gösteren insanlar çok az, kendilerine homurdanan, Kendilerine karşı kötü düşünen insanların adedi pek çok. Bütün bunların içerisinde o kimse zerre kadar, kavak kadar da olsa kötülüğe eğilmeden hayatını geçirmiş. Bu salih kullara ne mutlu. Muhterem Müslümanlar, mesela bir apartmanda oturuyorsunuz. Apartmanda diğer oturanlar bugün büyük şehirlerde maalesef bu hale gelmiştir. 40 komşulu bir apartmanda dört kişi zor namaz kılıyor büyük şehirlerde. Kimseye iftira falan etmiyoruz muhterem Müslümanlar. Kimse için kötü ve peşin bir kararımız yok. Ama realite bu, vakı bu, hadise bu, olan bu. 40 komşulu bir apartmanda bakıyorsunuz dört kişi namaz kılıyor. 30 komşulu bir Ramazan'da. Bir apartmanda Ramazan-ı Şerif'te bakıyorsunuz üç veya beş kişi Ramazan tutuyor, oruç tutuyor. Camiye teravihe geliyor. Otuz komşulu bir apartmanda üç kişi teravihe geliyor. Ve hakede ve hakede. Dünya nereye giderse gitsin. Mümin öyle diyor kendi kendine. Dünya nereye giderse gitsin. Allah'ım benim yönüm sana karşı yolum Resulünün yolu yaşantım İslam ve Kur'an yaşantısı öyle olunca muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz o insan mutlu insandır diyor ben de size tevkir ediyorum müjdeliyorum kötü bir cemiyette kötü komşular içerisinde delikanlı evladım kötü arkadaşlar arasında kötü bir muhitte sen küllükte yetişmiş gül gibi olacaksın Elinle hayır isteyeceksin, dilinle hayır söyleyeceksin, gözünle hayra bakacaksın, ayağınla hayırlı yerlere gideceksin. Hacı-ı Şerif'i ömrü uzun, ameli hayır ve güzel olanlardan olacaksın. Mükafatın sonsuz, himayetin, gölgesine ve himayesine alan Allah olacaktır senin mahşerden inşallah. Teala. Bir hadis daha okuyorum, ders fazla uzatmıyorum muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem adresleri yine bu hadise yakın manada bir hadislerden böyle buyuyorlar Tuba lil guraba sahabenin içerisinde böyle oturuyorlardı Allah'ın Resulü buyurdular ki sahabeye karşı rızvanullahi teala aleyhi mecma'in Tuba lil guraba o garip kullara o garip müminlere o garip müslümanlara ne mutlu قالوا o garip diye buyurdunuz insanlar müminler müslümanlar kimlerdir ya رسولullah sahabe-i sordular ve hamarebelimiz buyurdular ki ellezine yuslihuna ma efsedahun min ba'di min o kullar ki o kullar ki benden sonra sünnetimden ifsad edilen tahrip edilen amelden kaldırılan sünnetlerini tekrar iyiltip ihya'ya çalışan Müslümanlardır. Bu mahallede mescid yok diyor. Oraya güzel bir cami yaptırıyor. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar. Varıyor bu caminin sergileri eskimiş diyor. Oraya yeni halılar seriyor. Farada. Bu camide bu mahallede mescide gelen yok diyor. Farada kardeşlerini ikaz ediyor. Mümkün olduğu kadar cemaatin camiye devam etmesini Kendisi de önde olarak temin ediyor Allah'ın inayetiyle. Ve Resulullah'ın sünnetlerinden kaldırılan veya tahrip edilen, ifsad edilenleri yeniden ve tatlase ihya ediyor. Kızının başörtüsünden hanımının geniş mantosuna varıncaya kadar ticaret ahlakında minare gibi doğru olmaktan herkese açları doyurarak, çıplakları giydirerek, Düşenleri kaldırarak, kederlerini Müslümanların alıp, kalplerine sürur ilka ederek, daima kayır işleyerek ömür geçiriyor. O kullara, içerisinde sünnetimi yeniden dirilten ve ihya eden, muhterem Müslümanlar, bir misvak kullanmak bile yerine göre, hani bakıyorsunuz bir cemaat içerisinde hiç misvak kullanan yok bir misbaki Peygamber efendimizin sünnetidir diye kullanıp yanındaki kardeşlerine örnek olan bir mümin bu hadisi şerifin muhtevasında yarın mahşerde mutlu, mutlu insanlar cümlesinde basılacak, yaratılacak inşallah tabi buraya çok söz söylemek lazım muhterem emirler. ama ezanımız okundu ben sizi fazla tutmak da istemiyorum Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum Allah'ın razı olduğu, Resulünün alnımızdan öptüğü, İslam'ın elimizden tuttuğu mahşerde arşın gölgesinde haşrolunacak Bahtiyarlar cümlesine Cenab-ı Hak cümlemizi ilhak etsin. Salü ala Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü Kelimeyi, tayyibeyi, münciyeyi, mübarekesiyle Mevla cümlemize Cennetler, nimetler, vadiyle gülerek kene olmayı nasibi mukadder eyler Cennet vatanımız ve necip milletimizi belalar, musibetler, felaketler, facialar bilhassa düşman istilasından masum ve mahfuz eyleye, şeriatı, karra-i ahmediye-i muhammediye temessüf ve itibarlarımızı yevmen fe yevma mücdad eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet'e umma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil aleminel fatiha.